...birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo'da Bahar Şenliği var bugün... 6. güne girdik daha 3 günümüz var onun başlarındayız son 3 güne girmiş durumdayız ve bu her sene 9 gün 99 saat yayında olduğumuz biraz hafif bir yorgunluk emarelerinin de görülmeye başladığı günler oluyor sabah açık gazete bölümünde e, sürcü lisanlar artmaya başlayınca bunu hissediyoruz biraz böyle Şizofrenik de bir durumumuz oluyor. İkisini, iki konuyu birden götürmeye çalışıyoruz ama durumumuzdan memnunuz. Dün dinleyicilerle oynadığımız, benimle oynar mısın diye sorduğumuz oyundan da gayet iyi sonuç ve destek aldık. O yüzden de yorgunluğun pek bir önemi yok. Ve katılımcı dinleyici dediğimiz dinleyicilerimizle konukluk artık konukluk mu diyeyim yoksa beraberlik mi tam bilemiyorum ama böyle buluşmalar gerçekleştiriyoruz bu sabah da e, Ebru Özşahin ve Batuhan Özşahinle beraberiz hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk evet siz de Batuhan sizi de bayağı apar topar Ayağınızın tozuyla buraya sürüklemiş olduk. Evet, yurt dışındaydım. Ee, dün akşam geldiğimde eşim bu haberi verdiğinde yani gerçekten herhalde alabileceğim en keyifli haberlerden bir tanesiydi. Tüm o, o yorgunluğa rağmen. Harika ee, bu. Çünkü sizi ihmal etmişiz çarpmayın. <gülüyor> beni uyardılar ve adam akıllı da hani azarladılar diyeyim. <gülüyor> Neyse, telafi ettik. İyi ki geldiniz. Çok uh, mutluyuz varlığınızdan Evet epey eski bir eskilere dayanan bir Ebru Hanım'la geçen gün başka bir konferans vesilesiyle e, Ebru ile değil Peki hı hı. E, başka bir konferans küresel iklim değişikliği ile ilgili bir konuda konuşurken kendisinde epey eskiden beri desteği e, desteklediğini ve radyo hakkında da epey. ...bilgisi ve ilgisi olduğunu görünce... E, ...ona öncelikle davet etmiştim. Bu vesileyle buluştuk. Evet, çok teşekkür ederim. E, Açık Radyo'nun dinleyici destek projesinde olmaktan çok mutluyum. E, Ömer Bey'le e, geçen gün buluştuğumuz seminerde de kendisini anlattım. E, dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum. E, ben e, Açık Radyo'nun... E, Türkiye'de son 15 yılda geliştirilen e, en önemli projelerinden biri olduğunu düşünüyorum. E, çok kıymetli, çok değerli bir e, proje. E, fakat onun dışında proje olma özelliğinin dışında benim açık radyoyla olan ilişkim sevgiye dayalı bir ilişki. E, hakikaten e, bir parçası e, hissettiğim, her programda farklı bir deneyim yaşadığım, öğrendiğim, ...güvendiğim, e, çok e, severek, e, sahip çıkarak e, dinlediğim... ...bütün çalışmalarını izlediğim e, harikulade bir proje... ...harikulade insanlardan oluşan bir e, ortam burası. Hatta dün akşam bizim başımıza gelen bile bunun bir örneği. E, dün çok yorgun eve gittiğimde ben... ...açık radyadan bir... Pardon bir şey kesebilir miyim sözünüzü? Öncelikle bir... E, müzik dinleti bir bu şu şeyleri bir çınlatabiliyor muyuz Tabii. ona bakalım. Tabii. Telefon burada da çalacaktır. Aa, tamam tamam. Ne Peki dinliyoruz ya. önce? Ne dinliyoruz? Ee, Çocuktur Baharlar diye bir çocuk şarkısı dinliyoruz. Ee, söz ve müziğini e, bir müzik öğretmeninin yaptığı ve 80 kişilik bir çocuk korosunun söylediği çok sevimli çok hoş sabahı ve baharı güzelce karşılayabileceğimiz bir parça olacağını düşündüm. Çocuktur Baharlar. Ee, mükemmel. Ee, o zaman lütfen ben e, te, telefonları da söylüyorum söylen. 0212 343 41 41 açık radyo destek olun lütfen. <gülüyor> Çocuklar bahar kokar olağanüstü aslında açık radyoda sürekli olarak bu inadına bir bahar kutlama niyetindeyiz bizde çok baharı idrak etmenin de kutlamanın da çok kolay olmadığı bir dönemden de geçtiğimiz söylenebilir özellikle Türkiye'de ve Orta Doğu'da ama inadına bir bahar yapmanın bundan daha güzel bir şey de olamazdı ifadesi olamazdı çocuklar bahar kokar şarkısı harikaydı. Ee, ve bunu dinleyerek güne böyle başlamak iyi oldu doğrusu. Şimdi e, Ebru Özşahin bize buraya eşi Batuhan Özşahin'le beraber geldikti. E, i̇lk bir hikayeden bahsediyordunuz. Evet. ilginç bir şeyden ama ben sizin sözünü kesip önce araya bir <gülüyor> destek telefonlarını başlatabilmek. Bahara böyle başlayabilmek için bugünün baharına sözünüzü kesmiştim lütfen devam eder misiniz devam edeyim ee, açık radyo olan e, sevgimden bahsediyordum açık radyo ile kurduğum sevgi ilişkisinden bahsediyordum bunun bir örneği de e, burada dinleyici destek projesine e, davet edildim e, Ömer Bey ile görüştükten sonra dün akşam bir telefon aldım Açık Radyo'dan e, Dediler ki Ebru Hanım yarın geliyorsunuz değil mi? Tabi tabi geliyorum dedim e, Bu arada dediler Eşiniz de destekçiymiş e, Eşinizi de muhakkak Beklediğini söyledi Ömer Bey O kadar hoşuma gitti ki e, Eşimin de destekçi olduğunu Tespit eden bir radyo burası e, Benimle beraber Eşimi de bu e, Destek projesinin içine katan bir radyo burası Dinleyicisini Ee, buranın içine bu, burada koklanan havanın içine kakan e, katan e, bizim de buna destek olmamıza fırsat veren e, bizimle sevgisini paylaşan bir radyo bu, bu çok çok önemli bir şey e, Aşık Radyo'nun var olması için e, şimdi hep beraber e, bütün dinleyicilerin ...destek vermesini rica ediyorum. Çünkü Açık Radyo çok özel. Türünün tek örneği... ...ondan başka bir tane daha yok. Bizim onu yaşatmamız lazım. Evet tabii aynı zamanda... ...eşinin de destekçi olduğunu... unutamam da. <gülüyor> biraz Ama da sonradan olmanı, hatırlayan. Evet, eklememiz lazım. Evet, Batuhan Bey... ...hakikaten çok mutlu olduk... ...biz de sizin de... ...gelmenizden biraz da... ...sizi konuşturalım. Açıkçası benim e, açık radyo tanışmam demeyeyim ama e, daha sıkı bir takipçi olmam e, tamamen eşim sayesinde. Kendisi e, ikinci mastığını yaparken e, sabah ritüeli kalkıp kahvesini koyduktan sonra salonda e, açık radyo dinlemekti. O sırada ben hep evden çalıştığım için... Eş dolayısıyla yani. Eş Sizin. dolayısıyla e, biz de her sabah dinleyip e, yapılan yorumlar hakkında sonra biz kendi yorumlarımızı yapıp e, e, günümüze başlıyorduk. O yüzden e, daha e, yoğun bir şekilde takip etmem e, kendisi sayesinde olmuştur e, açıkçası. E, geçen Pazar günü arabada giderken e, Cem Mansur ve Leyla Mansur'un programını dinlerken e, Leyla Hanım ben acaba düşündüm kendi kendime dedi niye açık radyo destekçisiyim onu bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğüm için mi yoksa başka bir şey mi diye ve kendimi açık radyo ailesinden hissettiğim için gibi güzel bir evet e ben de öyle yorum yaptı ben de aynı duygular içindeyim ama biz de de aynı şeyi hissediyoruz. Bunu hakikaten itifat için söylemiyorum. Hı. Yani dur, duygu ...müşterektir yani. Ben... ...her ikisi de var bende açıkçası. Sosyal sorumluluk... ...niye sosyal sorumluluk diye... ...düşünürseniz böyle bir projenin... ...devam etmesini... ...gönülden arzu ediyorum. Ayakta kalmasını... ...daha güçlenerek. Türkiye'de daha çok... ...dinleyiciye ulaşmasını istiyorum. Ve... ...onun için... ...ve... <gülüyor> Elimden geleni e, yapabilmek, yapabildiğimi düşünmek en azından e, bana keyif veriyor. Gerçekten çünkü çok saygı duyduğum bir proje. Bir de çok önemli bir bilgi kaynağı değil mi bu Batuhan Açık Radyo? Biz doğru, tarafsız, yalın e, haberleri Açık Radyo'dan alabiliyoruz. E, benim tezim esnasında tezimi yazarken Açık Radyo'yu e, çok sık e, dinliyor olmamın sebeplerinden biri de buydu. Ee, ...günümüz Türkiye'siyle ilgili e, siyasi denebilecek bir e, tez yazdım. E, ve ne olup ne bittiğini ben Açık Radyo'dan öğrenebiliyordum. Yani başka bir e, haber kaynağı e, kuşku uyandırabiliyordu. E, tarafsız, doğru, net, e, paylaşılabilir bir e, haber kaynağı sunması açısından da Açık Radyo çok e, değerli sanırım. Aslında hiçbir zaman tam tarafsız olduğumuzu söyleyemeyiz. <gülüyor> yani hep bir e, zilenlerden yana bir <gülüyor> genelde bir buna ister ilerici diyelim ister Hı -hı. sol diyelim ne tabii. dersek diyelim ama öyle bir altta kalanların <gülüyor> e, sesi olmaya çalış başından beri tabii. çalışmaya uğraşıyor. O bir duruş ama e, değil duruş. mi? Yani onun için tarafsız çok tabii istenen ö, dönen Hı -hı. bir şey ama tam da... Hı -hı. ...durumumuzu... ...belki de doğru şey yap. ...sizi naks etmek için... Hı -hı. ...aksini söylemek için söylemiyorum ama... ...yani her zaman bir taraf... ...vicdani bir taraf olmaya da... ...çok Hı -hı. uğraştık doğrusu hala da... Hı -hı. ...devam ediyor. Yani... Vicdani bir taraf alma durumu ama... Evet. ...yani e, şu anda... E, ...taraflar çok farklı zihniyetlerle alındığı evet, için... Evet. <gülüyor> O anlamda tarafsızlık tarafsızlığı vurguladım ben. O Tabii yani ben de onu aksini söylemek Hı -hı. anlamında değil ama kavramın üzerinde birazcık daha e, oynayalım diye Hı -hı. şey Hı -hı. yaptım. Yani o kadar zorlu bir iş ki dünyadaki genel durum. Yani her gün yeniden mücadele etmek zorundasınız ve bir gün dahi peşini bırakmamak gibi bir Sorun var aslında Hı. çünkü bu dönemsel de e, oluyor yani çok uzun zaman içinde bu tip mücadeleler bir harekete dönüşüp sonuç elde edebiliyor bütün insan hakları ben kendimi bildim bile neredeyse artık e, bu haklar mücadelesiyle iç içe yaşıyorum ve radyoyu da biraz bu emellerime <gülüyor> alet ettiğim söylenebilir ya insan hakları ve temel haklar ifade özgürlüğü başta yaşama hakkı başta olmak üzere ve bu mücadelelerin her gün bir kere daha fark ediyorum ki her gün yeniden başlatılması ve sürdürülmesi lazım aksi takdirde işte o zaman bir üzerinden birkaç zaman geçtikten sonra Ee, o hakim güçler neyse muktedirler, duruma hakim oluyorlar <gülüyor> ve silip evet, geçebiliyorlar. Yani bir an bile bırakamıyorsunuz peşini. Böyle bir <gülüyor> belalı e, yolculuk yani. uzun ve dolambaçlı başlı bir yol. Ee, ama ben değil sizin <gülüyor> konuşmanız için. Batuhan Bey, siz bizim için ne getirdiniz müzik olarak? Ee, ben <gülüyor> Birkaç tane seçimim oldu. Ee, evet, ama ilk evet. olarak hangisi bilmiyorum. Evet, evet. Pearl Jam dinleyeceğiz öyle mi? Ee, Wishlist diye e, en sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Ee, o zaman lütfen telefonumuzu da söyleyin ki telefon çaldıralım Tabii. biraz ee, ve e, destek... Haber verebildiğim oh. arkadaşlarımın özellikle dinliyorlarsa <gülüyor> e, destek olmalarını e, istiyorum. Ee, diğer tüm dinleyicilerle birlikte 0 212 343 443, 41, 41. 41. Açık Radyo'da Pearl Jam dinliyorduk Batuhan Özşahin'in seçtiği bir parçaydı buraya getirerek Açık Radyo dinleyici ve destekçileriyle bir arada devam edecek Ebru ve Batuhan Özşahin'le konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi bir reklam arası vereceğiz.